Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül FM dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Ve her zaman olduğu gibi yine bir öyküyle programımıza başlıyoruz. Bugünkü programın öykümüzün adı Sabri Bey Cinayeti. Her Eke'deki yazlık evimizin iki hane ötesinde bulunan derme çatma kulübe sahipleri tarafından yıllar boyu terk edilmiş ve sağ solu kırılıp berduş yatağı haline getirilmişti. 1991 yılının ilkbaharında buranın hızla tamir edildiğini, yaz başında da orta yaşlı bir hastanın getirildiğini duyduk. Eşimle birlikte ziyaretine giderek tanıştığımız hasta, Sabri Bey isminde son derece çelimsiz bir insandı ve hanımının söylediğine göre hayatının son günlerini denizin ve martıların sesini dinleyerek tamamlamak istemişti. Sabri Bey her geçen gün biraz daha eriyip tükenmesine rağmen kim sorarsa sorsun Allah'a şükür son derece iyi idi. Yaptığımız kısa sohbetlerde hastalığından hiç bahsetmez. Gençlik hatıralarından ve iyi olduğu günlerde yavrularıyla birlikte çıktığı balık avlarından başka bir şey anlatmazdı. Arada bir sararıp titremesi de olmasa herhalde hiç kimse onun için hasta diyemezdi. Ziyaretine gittiğim bir gün eşi benim de yardımımla onu yan çevirip yaralarına merhem sürmek istedi. Ve gömleğini büyük bir titizlikle sıyırdığımızda Sabri Bey'i Dayanılmaz acılarla titreten şeyin ne olduğu ortaya çıkıverdi. Gözümde bir anda abideleşen bu sabır kahramanının etleri yer yer dökülmüş ve cılg yaraların altından kemikler fırlamıştı. Sabri Bey onda sonraki günlerde de hastalığından şikayet etmedi. Ve bir gün kendisine hediye ettiğim, ''Hastalar Risalesi'' adlı kaseti dinlemeye başladı. Bediüzzaman Hazretlerinin bu eseri kendisi için manevi bir şifa olmuş ve ondaki sabır kuvvetini kahramanlık derecesine çıkarmıştı. O küçük hediyem için bana dualar ederken, ''Bu kaset bana hastalığımı sevdirdi.'' diyordu. Ölümü ve ahireti de öyle. Sabri Bey'in acıları özellikle akşam saatlerinde fazlalaşıyor ve o sıralarda teybe konulan kasetten yükselen sesler kendisi için dua ettiğim evimin balkonuna ulaşıyordu. Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur, hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Kaset yaz sonuna doğru gecenin ilerlemiş saatlerine kadar eylül başında ise bütün gün boyunca dinlenmeye başlandı. Küçük ve antika bir sehpanın üzerindeki ilaç kutularının yanında duran Eski teyp yağmurlu bir günde sustuğunda Sabri Bey'in de vefat haberi geldi. Onu Adapazarı'ndaki aile kabristanına defnettik. Aradan soğuk bir kış geçip 1992 baharına ulaştığımızda Sabri Bey'in tekrar elden geçirilip bir iki oda ilave edilen barakasından şarkı sesleri yükselmeye başladı. Önceleri televizyondan gelen bu sesler daha sonra yerlerini sigara içmekten kalınlaşmış kadın sesleriyle söylenen gazino şarkılarına bıraktı. Artık bir ev sayılabilen mekanları dolduran aile fertleri özel şarkı kasetleriyle kendilerinden geçiyor ve tam anlamıyla yazın tadını çıkartıyorlardı. Evimin balkonundan ister istemez onları dinlerken teypteki şarkılardan biri bitti... Ve diğer şarkının başlamasına kadar geçen süre içinde Sabri Beya e bir zamanlar yaşama gücünü gücü verirken, şimdi onu tekrar öldüren birkaç kelime duyuldu. Ey bir çare hasta, merak etme sabret. Senin hastalığın sarhoşları eğlendirmek için bestelenen gazino şarkıları Sabri Bey'in son anlarında teselli bulduğu sabır kaseti üzerine kaydedilmişti. İnsan şu dünyada Her şeyle imtihan oluyor Bu imtihanı Evvelen ve bizzat Rabbimiz Yazmış, tertiplemiş Takdir etmiş Bunun için Üzerimize gelen şu dünya hayatında İçinde bulunduğumuz varlık, yokluk, çirkinlik, güzellik, sağlık, hastalık, iyilik, kötülük, her şeyi ama nefsin hoşuna giden veya gitmeyen her şeyle imtihan oluyoruz. Burada en önemli husus dünyanın padişahı da olsak Cenabı Allah'la irtibatı kavi tutma. Dünyanın en fakir insanı da olsak, en hastalıklı insanı da olsak, yine Cenab-ı Hak'la irtibatı kavi tutma. İşte, bizler Cenab-ı Hak'la irtibatı, sağlam tuttuğumuz sürece, kavi tuttuğumuz sürece, ne varlık bize zarar verecek, ne de yokluk. Ne hastalık bize zarar verecek, ne de sıhhatlik. Bunun için, daima kalplerin Allah'la irtibatının kontrolünü yapmak lazım. Daima. Acaba kalbim Rabbimle daima irtibatlı mı? Veya o irtibat ara sıra kesilmiş olsa bile hemen irtibatı tekrar sağlama. Tekrar onunla irtibata geçme. İşte gününüzde Allah'la irtibatınız çokluğu ne kadar ise. Allah'la irtibatınız ne kadar fazla ise siz o kadar yükselmiş yücelmişsiniz demektir. Ama Allah'la irtibatınız yoksa dünyanın mührü sizin elinizde olsa dünyanın padişaha da olsanız kaç para eder? Bunun için burada onunla irtibatı olmayanın orada ona rahmetle merhametle bakılması Efendimiz'in sahip çıkması nasıl olur ki? Evet. Serzeniş diye bir bölüm var. Büyüğümüz bizim halimize bakarak kendi diliyle bazı hususları ifade etmiş. Adeta bir doktorun hastasını muayene edip de sonrasında hastaya rahatsızlıklarını, hastalıklarını söylediği gibi bizim üzerimizdeki rahatsızlıkları hastalık, hastalıkları da tek tek teşhis etmiş bakalım belki biraz nefsimize ağır gelecek ama etrafımıza bir bakalım her tarafta şuurlu bir şekilde dini, mübini İslam'a yapılan saldırılar var bu manzara karşısında Kalbine bıçak saplanmış gibi yara aldığını hissetmeyen Hatta ölmeyen insanın Diniyle kalbi irtibatını gözden geçirmesi lazım Allah onlara fırsat vermez ki deyip Kenara çekilenlere Gamsız ve dertsiz Laubalice hayat sürenlere sormak isterim Siz bu sözlerinizle Allah'a tevekkülünüzü mü ifade ediyorsunuz? Bence hayır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın... ...bu lütfu ihsan buyuracağı... ...seviyenin insanı böyle demez. Ne yaptık şimdiye kadar onun için? Gecelerimizde kaç damla... ...gözyaşı var seccadelerimizde? Kaç defa inledik? Ahu vah ettik... ...din-i din İslam için. Kaç defa yüreklerimizi deldik... ...Allah aşkına? Allah... Sonsuz hikmeti icabı, kendi varlığını inkar edenlere bile imkanlar verir. Bolluk ve refah içinde hayat sürmelerini murad edebilir. Onlara bakıp bize de versin demek hem Allah'a hem de mensubu olduğumuz dine ve dini düşünceye karşı saygısızlıktır. Biz kendimize bakalım. Bakalım ve ona layık, onun lütuf ve ihsanlarına layık kul olmaya çalışalım. Hem biz bozuk olduktan sonra devletler muvazenesinde hakim unsur olmuşuz olmamışız ne ifade eder ki? Yarım yamalak Müslümanlıkla bir yere varılamaz. O yarım yamalak Müslümanlar değil mi Osmanlı'yı batıran? Hak perest olmalı. Allah'tan güzel güzel şeyler istemeden önce o güzelliklere layık olmayı dilemeli. Allahumma ihsen akibetena fi umri kullaha Allah'ım bütün işlerimizde akibetu encamımızı güzel eyle demeli İnanmıyorum ben bizim samimi olduğumuza. Her tarafımızdan riya dökülüyor. Gösteriş dökülüyor. Her tarafımız gösteriş. Nefsani bir sürü açığımız var zaaflarımız diz boyu tövbe kapısı surun üfleneceği ana kadar açıktır ve Allah'ın affetmeyeceği günahta yok öyleyse halimizi düzeltmek kötülüklerden nedamet duymak bir daha tövbeler tövbesi demek kendimizi istikamete zorlamak kendimize rağmen istikamette yaşamak için ne bekliyoruz Niçin nefsaniliğe açık pencerelerden ayar yüzüne bakıyoruz? Niçin nifak emarelere taşıyoruz? Nefsim için söylediğimi zannetmiyorum bu sözleri. Çünkü nefsim için kavga etmiyorum ben. Ama hakikati imaniyeye karşı la kayıtlığı hazmedemiyorum. Neden imanda derinleşme gibi bir mefküremiz yok? Neden elimizin altında Hazine gibi eserlere yabancıyız. Neden onları okurken yabancılar gibi ağzımızda geveliyoruz? Neden ibadet u taatimiz bizim gafletimizin gölgesinde cereyan ediyor? Neden okumayı, düşünmeyi evradu eskari, angarya gibi kabul ediyoruz? Neden bazen yaptıklarımıza riya karıştırıyoruz? Neden hüsuf ve küsuf yaşıyor kalplerimiz? Neden, neden, İşte bu nedenlere cevap bulamıyorum ben. Bu can sıkıntısı beni çok meşgul ediyor, diyor büyüğümüz. Çoklarınızın idrak boyutunun üstünde hassas ve fazlasıyla duyarlı bir insanım, diyor. Yüzüne vurmasam bile birinin riyası beni bir gün rahatsız eder. Mesela birisi yok yere sesini yükseltiyorsa namazda, tesbihatta, Biliyorum ki gönlü yok sesinin içinde. Amelinin üzerine kezzap döküyor farkında değil ama söyleyemiyorsun. Söylememe iradi fakat hissetme ve anlama gayri iradi ve olan bana oluyor. Bir özenti, bir imrenme, bir taklit, bir yabancılaşma düşüncesi, bir masiyet hissi. Küçük bile olsa günahı kale almama, hareketin haysiyetini düşünmeme, gayri ciddi, laubali davranma almış başını gidiyor. Yara bunların hepsi yara. Zahiri yara ise bunlar zamanla geçer. Ama ya batını ise, ya kalpte oturmuş ise, işte böylesi basit müdahaleler ile geçmiyor. Çok güçlü ameliyeti cerrahiyeler istiyor. Üstad hazretleri buyuruyor ki, içimizi dışımıza çevirseler, Hazreti Eyyub aleyhisselamdan daha dertli olduğumuz görülecektir. Masiyeti hafife alanlar var. Mesavi ahlak üzerine bir tortu gibi oturmuş. Para zaafı var kimilerinde. Kimilerinde yeme içme gibi oldukça basit cismani zaaflar var. Bazılarında daha başka nefsani arızalar var. Ve daha ilerisinde Allah'ın haram kıldığı münasebetlere keşke meşru olsaydı diyenler, keşke küfrün mahzuru olmasaydı demek gibi şeyler bunlar. Halbuki insan kendi zaaflarını bir şekilde görebilir, görmelidir de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiramla her dönemde davranışlarını örnek aldığı insanlarla kendini kıyas ederek boşluklarını görebilir. Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiramla her dönemde davranışlarını örnek aldığı insanlarla kendini kıyas ederek boşluklarını görebilir insan. Aksi halde bu zaaf ve boşluklar farkında olmadan tabiat haline gelebilir. Bu da kalbin tabına yani mühürlenmesine vesile olur. Şeytanın durumu da böyledir. Yoksa şeytan bilmiyor değildi ki hak ve hakikati. Allah hakkında malumata sahipti. Senin ululuna kasem ederim ki sen galipsin diyor şeytan. Allah'a. izzetine yemin ediyor onun. Fakat Kur'an'a karşı asi. Allah'ın emirlerine karşı isyankar. Işığın yanında zulmet gibi koruyor kendisini. Şeytan böyle davranıyor çünkü tabiatına öyle mal olmuş. Öyle bir noktada tutuyor ki kendini oradan ayrılması mümkün değil. Adeta kilitlemiş kendisini. İnsan da böyledir. Bir şeye kilitlenirse ona zıt olan en yumuşak şeylere bile tepki verir. İşte şeytan da küfre böyle kilitlenmiş ve günah işlemek tabiatı haline gelmiş. Evet Allah içimizi dışımız gibi... Dışımızı da içimiz gibi biliyor. Onun için bu zaaf ve boşluklar tabiat haline gelmeden terbiye edilmesi, izlerinin silinmesi gerekir. Bunun için de kişinin kendisini iyi terbiyecilerin terbiyesine teslim etmesi lazımdır. Bu arada şeytanın sağdan yaklaşmasına izin vermemek lazım. İnsan belli şeylerden, Mesela namaz gibi ibadetlerden sebebini bilmeden zevk alır. Fakat bu mekri ilahi imtihan olabilir. Hissettiği o fevkaladelik insanın kendi nefsine güvenmesine sebep olur ki bir mekri ilahidir bu. Dolayısıyla bir istidraştır. İşte çokları bu şekilde aldanıp gitmiştir. Kafirlerdeki istidraş da böyle bir şeydir. Düşünün. Deccal'da ispirtizma yani insanları etkileme gücü gibi büyüleyici bir şey vardı. Atmosferine girenleri büyülüyor ve isteseler de çıkamıyorlar o daireden. Bir kuvey-i kutsiyeye sahip olmalılar ki kurtulsunlar. Onun için insan kendini müzekka yani tertemiz, yanılmaz, aldanmaz zannetmemeli ve her türlü fevkaladeliği sahiplenmeyerek ona vermeli. Vermeli ve Allah'a karşı samimiyet soluklamalı. Zira insan yüreği samimiyet hisleri ile dolu değilse, kulluğunun içine başka şeyler karıştırıyorsa, ihsan edilen o güzellikler aslında bu riyakar ve münafı batırmak içindir. Yarım yamalak, suri görünüşte bir imanı vardır, liyakati yoktur. Üzerine giydiği üniformanın hakkını veremiyordur, Dolayısıyla da Allah elinden alır o imanı. Allah böyle bir akibetten hepimizi muhafaza eylesin kıymetli dinleyiciler. Güzel şeyler gibi fenalıklara karşı da böyle hissettiğimiz ama isim koyamadığımız şeyler vardır. Aniden hiçbir sebep yokken insanın içini fena şeyler kaplayıverir. Gördüğünüz bir nesne sizi birdenbire öyle bir noktaya öyle bir mülahazaya iter ki batabilirsiniz orada. İnsanı alıp başka rıhtımlara geriye dönemeyeceği sahillere götürür bunlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen sizi fenalığa çağıran bir tedai ile karşı karşıya kaldığınızda kendinize gelin hemen tövbe edin buyuruyor. Psikolojide de yeri vardır bunun. Psikologlar bu durumlarda hal ve tavır değişikliği yapmaları öneriyor. Yapmayı öneriyorlar. Evet isyan deryasına yelken açmışım. Kenara çıkmaya koymuyor beni. İsyan deryasına yelken açmalar hep böyle başlar. Başlangıçta açı çok dardır. Fakat farkına varamaz insan. Ayağında parmak ucu kadar bir yer tutar. Fakat zamanla ayak izine ulaşır. Sonra adım genişliği derken gözünün kestiremeyeceği kadar bir açı meydana gelir. Sonra gözünün kestiremeyeceği kadar bir açı meydana gelir. Durması gerektiği yerden o kadar uzaklaşır ki geriye dönmek istese de dönemez artık. Bundan daha tehlikelisi de böyle bir insan belli bir seviyeden sonra farkına varamaz neyin ne olduğunun.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 Dolayısıyla gözünü kaçırması, kulağına pamuk tıkaması, ağzını kapaması gerekli şeyleri fark edemez. Ağzını kapaması gerekli şeyleri fark edemez. Hissiyatı nefsaniye adına konuşur konuştuğunda, Allah'ın gavap ettiği şeyleri görür gözünü açtığında, şeytani melodilerle dolar kulakları bir şey dinlediğinde, Allah hepimize affı mütemadi. Sürekli bir af, mafirete amika, kuşatıcı bir bağışlama, rahmeti kamile, eksiksiz bir rahmet lütfeylesin. Namazında, niyazında, orucunda olduğu halde, lememi, küçük günahları önemsemeyen insanlara akıl, fikir ve insaf versin. La sagirete maal israr, ve la kebirete maal istiğfar. İsrar edilirse küçük günahlar büyük günah olur. Tövbe edildiğinde büyük günahlar affedilir. Fehvasınca esas büyük günah israr edilen küçük günahlardır. Çünkü büyük günah büyüklüğü bilindiği sürece de büyük değildir. Büyüklüğünü bilirse günahın tövbe kurnalarına koşar, istiğfar eder, sıyrılır o halden insan çünkü. Fakat bilmezse onun lemem olduğunu ya da bilir de önemsemezse bir tane bir tane daha bir tane daha ve son defa derken kısılır kapana şeytanın stratejisidir bu mesaviyi süslü gösterir nefsi aldatır sure-i yusuf'ta bel sevvelet lekum enfusukum buyurulduğu gibi tesvil yapar yani günahları süsler hipnoz edip gözlerini bağlar insanın halbuki insan bu kadar küçük şeylere kurban gidecek kadar aşağılık bir mahluk değildir ki. Ahsen-i takvime masardır o. Dünyalara yeten bir mahiyete sahiptir. Dolayısıyla latifelerini bu kadar küçük şeylerde batırmamalıdır. Matlubu maksudu Allah olmalı onun. Veya şöyle diyelim. Madem ki onun yaratılışı itibarıyla nefsaniliği var. Nefsaniliğini meşru dairedeki zevklerle, lezzetlerle tatmin etmeli. Onun dışına çıkmamaya çalışmalı, dişini sıkmalı, dilini ısırmalı, la havle çekmeli. Sakın ha ben boğulmam demeyin. Zira nefsi emmare bir devvar gaddardır, zalim bir çarptır. Nice şahları, nice heraklitleri dize getirmiştir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber bile "İnne'n nefsâ lâ emmâretün bis-sûi." Şüphe yok ki nefis kötülüklere emredicidir diyerek ona itimat edilmeyeceğini bildirmiyor mu? Evliya menkıbelerinde anlatılır. İki kardeşten biri şehirde, diğeri dağda yaşıyor. Şehirde yaşayan İsmet'ini, iffetini, kulağını, gözünü Ağzını, dilini hani camilerde denilir ya, cemii cümle azalarını koruyor günahtan. İhtimal o şehirde yaşarken kendini kutsi bir hizmete adadığından dolayı Allah siyanet ediyor. Ya da dine hizmet mülahazası tüm benliğini sardığından bana yakışmaz bu türlü şeyler diyor ve kendini koruyor. Bunun kapısının önünde bir su tulumu asılıdır. İçi su dolu ama garip bir tulum hiç su damlatmıyor. Dağda halvette yaşayan ve sürekli Allah'la münasebet içinde bulunan diğer kardeş bir gün şehre ziyarete geliyor. Onun da su tulumu var. Dağda iken hiç damlatmayan. Gelince o da asıyor tulumunu kardeşinin tulumunun yanına. Birkaç dakika geçince başlıyor tulum su damlatmaya. İşte hüner burada. Şehirde yani en tehlikeli yerde kendini salmadan Allah'la münasebetini bütün samimiyetiyle devam ettirmede. Evet. Alabildiğine müsait ortamlarda günahlardan uzak münzevi bir hayat yaşarken orada sadece ibadetu taatle meşgulken bile şeytan gem vuruyorsa insanın ağzına, kulak deliğinden, göz deşiğinden yol bulup giriyorsa günahlar Nefis her gün ayrı bir gayaya sürüklüyorsa onu o insan tehlikeli noktalarda hiç ayakta duramaz ki devrilir gider Allah korusun. Demiri sıcak yanından tutan demirci babalar hamur eline yapışmayan somuncu babalar gibi bir şeyin babası olmak lazım. Gelin siz de bu kussi mesleğin babası olun ve zirvelere tırmanın mesleğinizde. Muhittin İbni Arabi Hazretleri Şam'da caddede yürürken dar ağacında berdar edilen asılan birini görür. Etrafındakilere suçunun ne olduğunu sorar. İçki, zina, adam öldürme vs. hepsini işledi ve gün geldi derdest edilip asıldı derler. Hazret koşar ve ayaklarını öper Şaki'nin. Kendi mesleğinde zirveye çıktığı için bize de böyle olmak düşmez mi? Yani mesleğin babası olmak ve zirveye çıkmak. Hasılı. Bu denli serzenişe benim hakkım var mı? Siz bunu hak ettiniz mi bilmiyorum ama isterseniz bunu benim huşunetime ve boşalma ihtiyacıma verin. İsterseniz de her gün yapmanız gereken muhasebe ve mürakabenizde mihenk taşı olarak kullanın ve bu kantara çıkarak Tartın kendinizi demiş ve bizi böyle bir muhasebe kuşağına itmiş büyüğümüz. Bunun için isterseniz siz de bu sözler sanki kendiniz bir muhakeme salonunda sanık sandalyesinde oturuyor. Ve bir savcı da bu sözlerle sizi yargılamak istiyor. Her şeye hakim, her şeye kadir, her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye gücü yetenin huzurunda yargılanıyor gibi kendi nefsinizi yargılayın isterseniz. Ne dersiniz? İşte kısa bir aradan sonra yine sohbetin ikinci bölümünde sizlerle beraber olacağız kıymetli dinleyiciler. İzlediğiniz ettim vatan geceler ellerinin içinde gönül düşmüşüz isticâ ettim vatan geceler ellerinin içinde gönül düşmüşüz cevrütün ala Sohbetin ikinci bölümünde Yine sizlerle beraberiz Bu konuda Bu bölümde Beklentisiz olmak Diye bir husus var İnsan kendisine tevdi edilen vazifeleri sahip olduğu şuura göre yapar. Bununla birlikte evvel ve ahir tavsiyem şudur. Dine, vatana, millete, devlete ve insanlığa hangi seviyede hizmet yaparsak yapalım Karşılığında hiçbir şeyi beklememeliyiz. İnsan yaptığı hizmete karşılık olarak Hayalinde bir takım beklentiler içine girerse Beklediklerini bulamayınca Hafizan Allah küsüp gidebilir. Ben dualarımda diyor büyüğümüz sürekli Ya Rabbi beni arkadaşlarımla Arkadaşlarımı da benimle mahcup etme diyorum. Zira dünya genelinde belirli bir bakış ve kabulleniş var ve bizler onu korumak zorundayız. Evet insan yapacağı murakabeler ile kendisinin manın sıfır olduğu sonucuna mutlak ulaşmalı, kendini buna inandırmalı, büyük veya küçük yaptıklarına katiyen sahip çıkmamalıdır zamanın bile kendisini bir memer bu bazı iyiliklerin uğrağı demektir olarak gördüğü yerde biz kim oluyoruz ki demelidir. Aksi takdirde hayali düşünceler ve beklentiler içinde boğulup gidebiliriz. Bundan 50-60 yıl önce bugüne kıyasla alabildiğine az sayıda insanın peygamberane bir azimle bu milletin geleceği için Allah'ın izniyle yaptıkları şeyler bugün milyonlara varan insanın yaptıklarıyla mukayese edilmeyecek kadar büyük ve azametliydi gördüğüm şu ki sonrakilerin çalışmalarında öncekilerde var olan canlılık heyecan ve helecan yok gerçi suni bir canlılık var var ama debisi çok dar ve sığ sadece bazı yerlerde suni su birikintileri göze çarpıyor bu da bana göre günümüz müslümanındaki kıvam problemini gösteriyor bence günümüz müslümanlarının oturup bir kere daha kıvamlarını gözden geçirmeleri gerekiyor ben mevcut kıvamla bir yere varılacağına çok inanamıyorum Duruşlarda ciddiyetsizlik var. İyi örnek olunamıyor. Tevarüs edilecek genel ahlak laubalice. Mesela günümüz anne babalarında çocukların dikkatini çekecek, çocukları cezbedecek bir mana, bir mehabet yok. Aksine duruş bozukluğu var ve ciddiyetsizlik diz boyu. Ananın Babanın namazı, niyazı ve sözleri çocuklara bir şey ilham edemiyor. Kısacası fertlerde olduğu gibi ailede de kıvam problemi var. Daha önce kültür Müslümanı tabirini kullanmıştım. İsterseniz burada da görenek Müslümanı diyelim. Görenek Müslümanlığıyla derin olunması, kıvamın yakalanması mümkün değildir. Derinlik, derinden tevarüs eder bugün ise mat ve solgun bir tevarüs söz konusu insanın şöyle diyesi geliyor sen kendine merhamet etmiyorsun hiç olmazsa çocukların için ciddiyete yönel de onlara merhamet et aksi takdirde onlar yakın bir gelecekte şekil değiştirip farklılaşacaklar ilk tercih kolaydır ama o işin devam ettirebilmek çok zordur İlk tercih kolaydır ama o işi devam ettirebilmek çok zordur. İnsanın bir arı gibi her gün çiçek çiçek dolaşıp kovanını balla doldurması lazımdır. Her gün yeni bal yapması, bunun için de her gün ayrı bir çiçeğe konması gerektir. Yoksa o güne kadar yaptığı balı yer bitirir ve elinde bir şey kalmaz. Bunun için insan dini her gün yeni duyuyormuşçasına yaşayabilmeli. Her gün yeni bir imana ulaşabilmelidir. Evliya, asfiya mukarrebin bu sırrı çok iyi kavramış, kavramış ve ona göre bir hayat yaşamışlardır. İmam Şazeli, Nakşibendi, İmam Rabbani her gün ayrı ve farklı ufuklara açılmış, açılmazlarsa, elde ettikleri makamlarda durmalarının zor olacağını biliyorlardı ve o makamın hakkını veriyorlardı. <gülüyor> evet, kendinizi iman adına sürekli besleme ve sürekli rehabilite etmelisiniz. Ciğerinize aldığınız oksijen gibi devamlı yeni ve taze hava peşinde koşmalısınız. Ben biliyorum bu meseleyi diyerek, ...kitaba bağlı kalırsanız... ...ve amelde sürekli derinleşmezseniz... ...sonunda... ...elinizdeki mevcudu da yer bitirirsiniz. Bu iş sürekli yenilenmek... ...ve kaybederim korkusuyla... ...tir tir titremek istiyor. Onun için... ...Rabbe teveccühte... ...inkıta olmamalıdır. Bir de nefsin tabiatında var olan... ...sürekli mazeretler üretme ve onlara sığınma tavrından kaçınılmalıdır insan mazerete sığınmak yerine ne yapıp edip cürmü kendinden bilmeli dahası buna kendini inandırmalıdır herkes acz ve fakir yolcusu olmalı ve Allah'ın acziyet ve fakriyete şefkatle teveccüh edeceğinin şuurunda bulunmalıdır bu çeşit bir imali fikir engin bir şefkate kavuşmanın ilk adımıdır evet eğer siz soluduğunuz havada içtiğiniz suda yediğiniz yemekte acz ve fakrınızı hissediyorsanız o engin şefkat kaynağından taşıp taşıp gelen nimetlere şükürle hamd etmiş olursunuz bir başka tabirle biz hem aciziz hem de fakir Bunları bize bir şefkat sahibi ihsan etmekte diyebiliyor ve bunu vicdanınızda duyabiliyorsanız şükürle ona yönelmişsiniz demektir. Bugünün insanının pek çoğunun arz ettiğin bu hususta problemleri var. Allah'ın engin şefkat ve merhametinin tezahürü olan şeyleri kendilerinden biliyorlar. Öyleyse biz de bu problemli insanlara dem ve damarlarına dokundurmadan, söz konusu ettiğimiz şefkat esintilerini hissettirme ve onları tefekküre salabilmenin gayreti içinde olmalıyız ve bunlara bağlı son husus bugün İslam dünyası kendi içinde renk atmış matlaşmış ve köhnemiş bir görüntü sergiliyor ve yıllardır bunun sıkıntısını çekiyor ferdi planda Müslümanlığı yaşayanlar var ama Topyekün şuurlu bir İslam dünyası yok Bu durumun düzelmesi için Bir Hazreti Musa Bir Hazreti Harun gibi Aleyhisselam uğraşmak lazım Aksine dışta kalır Bu yapının düzelmesi Salaha ermesi için bir gayrette bulunmaz Bana ne der gibisinden Tavırlar içerisine girerseniz sizi hasım gören dünya tarafından bütün bütün dışlanırsınız ve kendi sonunuzu hazırlarsınız. Bu çağ bencilliğe açık bir çağ. Materyalist düşünce İslam dünyasını işgal etmiş. Kimseyi inkisara ve ise sevk etmemeli bu söylediklerim. Sevk etmemeli ama bu durumun üzüntüsünü de duyup bir an önce kendimize çeki düzen vermeye başlamalıyız. Heyecansızlık ve duyarsızlık çarpar bizleri sonra. İnsan bu tablo karşısında bence en azından şu civan mertliği yapmalıdır. Ellerini Rabbine kaldırmalı ve Allah'ım günahlarımdan dolayı beni mahvetsen bile ümmeti Muhammed'i mahvetme diye dua etmeli ve kendinden çoluk çocuğundan ziyade Ümmet-i Muhammed'in felahını gönülden istemelidir. İstemelidir ki mevcut perişaniyet ve derbederlik karşısında ızdırap duyduğunu izhar etmiş olsun. Evet yaşamak için değil yaşatmak için yaşama bir mana taşır. Yoksa abes yer işgal eder ve bu dünyada boşu boşuna gölge yaparsınız. İnsanla bir faydamız yoksa bu dünyada ne diye duracağız ki? Bizim bu dünyadaki tavrımız askerin askerlik müddetince kışlada durması gibi olmalı. Olmalı ve yaşadığı sürece de vazifesini eksiksiz yerine getirmeli. Vicdanına sık sık bakmalı, kendini sık sık sorgulamalı ve sormalı kendi kendine. Ben niçin duruyorum acaba burada? Acaba beni bu dünyada tutan çoluk çocuk mu, mal mülk mü, makam mansıp mı, yoksa Rabbimin adına ruhumun heykelini dikmek mi? Evet, kıymetli dinleyiciler, hep nefis muhasebesi, hep kendi kendimizi bir ırgalamamız, hep kendi kendimizi yeniden, bir gözden geçirmemiz noktasında bizi muhasebe ufkuna götüren muhasebe ufkuna çeken hususlar inşallah başta kendi nefsim olma itibariyle bu hususlardan gerekli dersi alır ve hayatımıza tatbik ederiz eğer bunu böyle yapmaz isek ben burada okuduğumla siz de dinlediğinizle kalırsanız vay halimize. Çünkü hem okuyan hem dinleyen hayatına bunu tesir ettirmeli. hayatını adeta bir da olduğu gibi nakış nakış hayatını örmeli, örgülemeli, süslemeli. ...o zaman bir faydası vardır bunların. Yoksa... ...yani bir kulaktan girer... ...diğer kulaktan çıkarsa Allah korusun... ...o zaman... ...ne ben anlattığımın... ...ne de siz dinlediğinizin... ...hesabını vermeniz herhalde çok kolay olması gerek... ...diyoruz. Ve sohbetimizin ikinci bölümünü... ...burada bitirmezden evvel... ...yine bir şiirle sizlere şimdilik diyorum yine başka bir programda buluşmak üzere alasmaladık demek istiyorum dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın inşallah ve o dualarınız Rabbim katında kabul edilen duaların arasına dahil eylesin bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyor hepinize hayırlı günler diliyorum ve bugünkü şiirimizin adı Gönüller Taht'ın Efendimizle ilgili bir yazılmış. O Efendiler Efendisi'nin adına yazılmış şiirleri sizlere arz etmeye gayret edeceğim. Hani Hasan bin Sabit Hazretleri radıyallahu anh diyor ya ben diyor esasında Şiirlerimde Hazreti Muhammed'i Övmedim methetmedim diyor Onun adı benim Şiirlerimde geçtiği için benim şiirlerim Değer kazandı Benim sözlerim değer kazandı diyor İşte bizde sohbetlerimizde Aslında onu övmüyoruz Onu methetmiyoruz Zaten onu metheden Methetmiş Şimdi düşünün Farz-ı Cumhurbaşkanı veya Başbakan bir emir yayınlamış bir emir deklare etmiş sonrasında aynı hususta bir ilde o hususta ilgili bir müdürlükte bir emir yayınlamış Cumhurbaşkanı'nın veya Başbakan'ın yayınladığı emrin yanında o ile bağlı müdürlüğün yayınladığı emrin kıymeti ne olur ki İşte bu konuda biz onu ne kadar methetsek onu zaten met eden Allah, met etmiş. لَوْلَيْكَ لَوْلَيْكَ لَمَا خَلَقْتُ Ey Habibim, sen olmasaydın, sen olmasaydın, ben bu kainatı yaratmazdım demiş. Yani ona Habibim demiş, sevgilim demiş. E, eh, bir insan, Allah'ın sevdiği bir kul olursa, Allah ona seni seviyorum demişse, Habibim demişse, artık Allah'ın, Habibim demesi ne demek? İşte Efendimizin hayatı demek. Onun için sizler Allah tarafından çok sevilmek mi istiyorsunuz? O zaman onun Habibi gibi yaşamaya çalışın. Onun sünnet-i senyesini hayatınıza hayat yapın. Onun sünnet-i senyesini hayatınıza hayat yaptığınız zaman siz de o Habib mertebesine adım ve adım yaklaşmış olursunuz. O Habibin hayatına hayatınız ne kadar çok benzer ise ne kadar çok örtüşürse o kadar o makama yakınlaşmışsınız demektir ve Allah da sizi o kadar çok seviyordur. Ama hayatımız o Habibin hayatından benzerlik noktasıyla ne kadar uzaksa siz de onun Habibini sevdiği gibi o sevgiye o kadar uzaksınız demektir. İşte bunun için Cenab-ı Hak bizleri o habibler habibi, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin, hayatını hayatına çok benzetmeyle şereflendirilen kullarından eylesin diyorum ve şiirime geçiyorum.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 Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil, silindi kasvetler her taraf nurlarla doldu. Otağın tevi yeryüzü, gönüller tahtın. Bir sultanlık kurmuştun Süleyman'dan ileri. Melekleri gıptaya salan zümrütten bahtın, sana tebessüm ediyordu ilk günden beri.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 ve dudaklarının suyuna susamış bahar Bak kıyamet ışığı var aynalarda bugün İblis keyfinde cehenneme körüp çekiyor Bu üst üste gasfetten göz nemli gönül üzgün Kalk bunlara bir dur de de ki zaman geçiyor Tan yeri ağralı bir hayli zaman oldu Yolunu bekleyenlerin canları dudakta, henüz sen gelmeden ışığın ruhlara dolduğu bir ümit dolu intizarla gözler ufuk.